Herkese iyi akşamlar. Açık Dergin'in Spor Köşesi Efektif Pasa hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Bu hafta programımızı e, siz göremeseniz de e, takım elbiselerimizle ve Şampiyonlar Ligi kurraci ile birlikte açıyoruz. Tabii. E, bugün Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde de Trabzonspor'un rakibi, rakipleri belli oldu. Hem bu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 değerlendirmeleriyle birlikte, eşleşmelerin değerlendirmesiyle birlikte Avrupa Ligi'ndeki eşleşmelere kısa bir göz atacağız. Tabii ki Galatasaray'ın Chelsea ile eşleşmesini, Trabzonspor'un da Juventus'la eşleşmesini derinlemesine konuşmaya çalışacağız. Burada birlikte önce Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Başlayalım. Zira kurrağa çekim sırası da öyle başlamıştı. Biz de o sırayı bozmadan devam edelim. Evet. Galatasaray'ın rakibi söylediğimiz ve belki de birçok kişinin de beklediği gibi, istediği gibi i̇stediği Chelsea gibi oldu. Evet. Ee, nasıl bir istek o da tartışılır? Çünkü Chelsea ne olursa olsun bu aralar kötü de olsa başında Jose Mourinho'nun olduğu bir takım. Aynen tabii. Ama yani, böyle bir istek vardı. Yani değerlendirelim istersen Kuray. Yani Chelsea ile Galatasaray'ın şansını. Ee, yani Galatasaray'ın herhangi tabii. bir rakibe karşı favori olmayacağı kesindi. Yani karşısına kim çıkarsa çıksın. Buradaki en zayıf ya da en istenen takım gibi yürünen takıma karşı bile şansı %50'den fazla değildi. Ve Chelsea'ye bakınca aslında Galatasaray'a şöyle bir kader birlikteliği var. Her iki takım da kendi liglerinde sezonuna başlarken şampiyonluğun doğrudan favorisi olarak gösteriliyordu. Hani Chelsea'ye Mourinho'nun gelişi, Galatasaray zaten geçen yıldan gelen gücü. Kendi liglerinde ne kadar favori gösterilseler de ligin ilerleyen safhalarında her iki takım da ligde gerilere düştü aslında. E böyle bir ortaklıkları var. Evet ama Chelsea sadece 2 puan geride. Ne 3.'ü onu söyleyeyim. Galatasaray daha 4'ün sıra yüzük, olarak ya da 3. aynı olsa da puan farkı var Puan doğru. farkı 9. Yani oldukça fazla bir fark var arada. Anne yani kader hmm. birliği birazcık top tarafından satmış gibi. Yani hani sezon başı baktığımızda Chelsea'nin Arsenal hesapta olmayan bir faktördü. Türkiye'de de Fenerbahçe pek hesapta olmayan bir Arsenal faktördü. Arsenal Mesut'u aldıktan sonra o e, faktör ortaya tekrar çıktı. Yani yıllar sonra kesenin ağzını açtılar. Hani 50 milyonluk bir bedel ödediler. Belki de bunun meyvesini alacaklar ki Venger'in de oradaki hani en kritik sezonu. Yoksa e, gidiş yolu yakın Venger'e de. Peki herkesin özellikle yani sosyal medyada takip ettiğimiz kadarıyla ve Ünal salda Galatasaray'ın başkanının da söylediği gibi böyle bir... E, Söz ortaklığı varmış gibi Hı. Laf birlikteliği varmış gibi Herkes Chelsea istiyordu Başka hangi nedenden Sence Böyle bir istek vardı Chelsea'nin çıkmasına karşı ben, ben de öyle düşünüyordum Ama ee, senden sonra cevaplayayım Yani şöyle bugün Drogba'nın Twitter'ında ın, Twitter gördüğümüz gibi e, Her iki maçı da kendi evinde oynayacağım Diye bir açıklaması Hı. oldu Drogba'nın Belki Drogba'nın motivasyon açısından Bu olumlu bir eşleşme diyebiliriz Çünkü e, Chelsea tarihinin En çok gol atan oyuncusu ve e, yani oraya gittiğinde kendi evinde gibi karşılanacak. E, çok ciddi bir moral motivasyon olacak ki Mourinho da aslında e, bu tip durumları sevmez. Hani kendi egos egosu, yani kendi kişiliğini bastıracak bir figür gelecek şimdi Stanford Bridge'e. Ve o da Drogba olacak. Yani ben şayet Mourinho olsam bir olimpiyakosu Galatasaray tercih ederdim bu durumda. Yani hiç hesapta olmayan bir e, mental üstünlük var Galatasaray'da bu bakımdan baktığımızda. ...mental olarak böyle yorumlayabiliriz herhalde. Hı hı. Yani aynı şekilde... ...dediklerine katılıyorum. Diğer yandan... Yani ...bu takımın oyuncuları... ...geçen sene ne olursa olsun... Mourinho'nun yönettiği... ...bir takımı mağlup etmeyi başardı. Ve hani böyle bir hı hı. özgüvenleri de... E, ...yüksek seviyede tutacak... ...bir kural olduğunu düşünüyorum. Güventus yani maçından önce de... ...inanmayanlar... ...galibiyetin geleceğine inanmayanlar vardı. Yani şöyle düşünmek lazım... Hani ...ne olursa olsun... Yani bu evet futbol ve futbol içinde birçok faktör günden güne değişebiliyor ve farklılıklar yaratabiliyor. O farklılıkların yaratılabileceği günlerden biri neden olmasın diye düşünmüştüm. Yani geçen sene yine aynı kadro Manchester United'ı yenmişti, ee, evet. şampiyonlar liginde ve bir sonraki tura kalmıştı. Üçte üç yaparak son üç maçta işte Real Madrid'i yenmişti, Schalke'yi e, yenilmemişti diyelim en azından, evet. elemişti ee, içeride oynanan maçlarda. Yani böyle bir e, geçmişe sahip takım ve bu çok da uzak bir geçmiş değil. O yüzden Chelsea'nin de yani, takımı çok korkutacak bir rakip olmadığını düşünebiliriz. Tabii diğer rakipleri de söylemek lazım. Hani Muhtemeller Tabii, şunlardı o yüzden diye yok. bir hatırlatalım. Paris Saint Germain en hafiflerinden biriyle başlamak e, nasip oldu. Hı hı. Sonra Atletico Madrid yani evet, hafif gibi gözükse de, de namalup takımlardan bir tanesi hı hı. şampiyonlar liginde. Barcelona... Hiç istenmeyen ama ım, eşleştiği kurayla değerlendirirsek elenme tehlikesi bile bulunan bir takım şu an için. <gülüyor> Bayern Münih, o Manchester da. United ve Real Madrid ile Dortmund vardı. Bu takımların arasından herhalde en istenmeyen e, Evet. Bayern Münih ve Barcelona'ydı. O ikisi de olmadı. E şöyle diyebiliriz yani Chelsea kurasını e, Barcelona ve Bayern Münih kadar e, yenilmez değil Chelsea ki Galatasaray'ın oyun anlayışına baktığımızda da düşük tempoda oynayan takımlara karşı kendini daha iyi ifade ediyor edebiliyor Galatasaray. Yani Real Madrid'den 6 dikten sonra gidip Juventus'tan puan alabilen bir Galatasaray var. Yani Chelsea de yani önüne gelene 5 gol atabilecek bir takım değil. Ama Bayern Münih'in her hafta 7 gol atma ihtimali çok yüksek bir takım. Yani atıyorlar atıyorlardı zaten. Sık. Yani Hani Barcelona ve Bayern Leşeç'teydi sadece o iki uzaylı takımı İstanbul'da ağırlamanın keyfini yaşardı Galatasaray. Ama şimdi biraz da iddialı hale geldi diyebiliriz. Tabi burada hocanın da anlayışı önemli. Yani Mançini'nin takımına güvenmesi çok yani önemli. Yani Mançini'nin daha önce e, Mourinho'ya karşı e, maçı çıkmışlığı vardır elbet. Tam onları detaylı inceleyelim ve evet. vaktim olmadı ama... ...şöyle diyebiliriz en azından aynı takım oyuncularının bulunduğu bir Chelsea'yi geçen senelerde malup etmişliği var diyebiliriz. Oyuncuları tanıyor, ligi tanıyor. Hocayı da tabii ki iyi tanıyor ve aslında tabii. böyle önemli maçlarda Juventus maçlarında olduğu gibi iyi analizler yapabilen bir hoca. Ve 3-5-2'ye geçişte sanki biraz olumlu sonuç verdi Juventus maçlarında özellikle. E daha çok yeni tabii ama hani şunu da söylememiz gerekiyor ki Mancini kontrol futbolunu iyi oynayan bir hoca. Yani e hani Chelsea ile eşleştik nasıl olsa eleneceğiz, hücum edelim gibi bir anlayışı olmaz diye tahmin ediyorum Manchini'de. Hani 0-0'a bağlamak da bir kazanç gibi gözükebilir. Zaten ilk maç burada ve hani buradaki maçın 0-0 bitmesi bence bir avantaj olabilir Galatasaray adına. Çünkü içeride gol yememek her zaman önemlidir ilk maçlarda. Ee, belki düşük skorlu iki maç izleyebiliriz ama tabii daha Şubat'a Mart'a kadar çok var. Yani evet. Chelsea'nin bugünkü haliyle değerlendirmek e, herhalde basite kaçmak oluyor. İki ay sonra tabii iki takımın da aynı paralelde e, kendilerini geliştirmeyeceğini söylemekte olan aks Ta, yani tabi... bugün Chelsea çok iyi gidebilir iki ay sonrasında Galatasaray da gidebilir ya da tam tersi olabilir işte bir tanesi Chelsea çok iyi gider Galatasaray kötü gider bir sakatlık olur bir şey olur yani golde iki ay sonrasında bilemezsin ama bugün itibariyle konuştuğumuzda bence de güzel bir yani transfer, yani yeni transfer e, olabilir mi ihtimaline de şu notu düşelim. E, şampiyonlar ligi gruplarında forma giyen herhangi bir oyuncuyu transfer edemeyecek, hiçbir takım. E, bu da tabii ki marketteki yerlerini azaltıyor. Belki Güney Amerika pazarı e, ya da kendilikleri, e, bu anlamda kendilerine derman olabilir. Tabii Galatasaray'ın elindeki yabancı sayısında da düşünürsek. E, tabii. Muhtemelen başka birini çıkarması gerekecek. Takımdan göndermesi gerekecek ama. Pek de buna ...bu da kolay olacak bir şey gibi gözükmüyor. Ee, diğer eşleşmeleri de kısaca bir göz atalım... ...sonra evet. bir şarkı arası verelim. Ee, en önemli göze batan Manchester City Barcelona diyelim. Manchester City özellikle şöyle göze batıyor. Bu sene yani liglerde, Avrupa liglerinde en çok gol atan takımlardan bir tanesi. 16 maçta 47 golü var. Son Hı -hı. olarak bir sansasyonel skora imza attılar. 6-3 Arsenal'i yendiler... Şampiyonlar Ligi'nde de Real Madrid'i saysak mı saymasak mı bilmiyorum gol atma sayısı konusunda ama <gülüyor> 20 tane gol atmıştır Real Madrid. Onu bir 10 ta, tanesi Galatasaray olmak üzere. <gülüyor> ee, ikincisi de yani bu sıralamada en çok gol atan takım sıralamasında da Manchester City yer alıyor 18 golle. Bunun 6'sını Sergio Agüero attı, 5 tanesini de Negredo attı yeni transfer. Eee Agüero'nun ...iki asisti var. Yeni transfer... ...Hezus Navas'ın... ...üç asisti var. Çok etkili... ...oynatıyor Manuel Pellegri'ni. Yani geçen senede... ...Malaga'nın başındaydı ve... ...takımı e, son... ...16'ya yine çıkarmıştı. Hatta Galatasaray'a da Malaga çıksın... ...gibi böyle bir şeyler vardı... ...ilerleyen turlar için ama olmamıştı. Manchester City... Yani ...Aguerra'nın... E, ...formu bu kadar iyiyken... Onun sakatlanmasıyla kötü bir haber geldi. Sadece Aguero'nun bir ay sahalardan uzak kalacağı söyleniyor hatta hı hı. Ee, en az tabii bu. O bir aylık sakatlık süresi Barcelona için belki avantaja dönebilir ama Manchester City bu sene e, şampiyonlar liginde kendiliklerinde en formda takım ve Barcelona da artık yenilemez bir takım olmak özelliğinden çıktı diyebiliriz. Evet, o dönemin sonları artık. Evet yani. Martino kötü hoca değil tabii ama şöyle değerlendirmek lazım bunu. Eldeki jenerasyonun bir süresi vardır ve o süre yavaş yavaş dolmaya başlıyor ama tabii ki Barcelona ne zaman ne yapacak belli olmaz. Ellerinde de Neymar ve Messi gibi iki tane yıldız var. Messi'nin de altı golü var. Neymar'ın da son maçta attığı yaptığı bir hat-trick var. 33 gol. Aman 3 gol, 44 e, golü görünce şaşırdım. <gülüyor> Üçü çiftledim. 44 dört golde ligde attı Barcelona ve liderler onlarda. Manchester City bu kadar gol atmasına rağmen ligde dördüncü esas enteresan tabii bu. E, Buldu mu atıyor ama sonrasında e, galibiyete ulaşamayabiliyordu bu kadar gol atarak. Tabii kazanma alışkanlığı çok önemli bu noktalarda. Tecrübe kesinlikle ve Barcelona tecrübesiyle muhtemelen Manchester City geçebilirse geçecek. Bir diğer ilginç eşleşme de Arsenal'in eşleşmesiydi aslında. Bayern Münih'le eşleşti. Ee, geçtiğimiz sezonun bir revanşı mı olacak soruları gündeme geldi. Çünkü geçen sene Bayern Münih e, aynı turda yine Arsenal'le eşleşmişti. Evin e, 3-1 ve 0-2'lik skorlarla evet. turu geçmeyi başarmıştı. Yani evet. gol ile geçmişti. Ee, ve oradan da şampiyon oldu. deplasmandaydı Hı -hı. Londra'da oynanan maçta Bayern Münih 3 1 yenmişti. Sonra... Münih'te oynanan maçta da Arsenal 2-0 yaptı. Evet, evet. Maçı kazandı. Çok hani heyecanlı üç, bir maçtı. 3'ü bulsa Arsenal, e, Bayern Münih'in kupa yolunda en büyük çelmesini takacaktı. Bayern Münih de belki bu e, maçın şansıyla kupaya yürüyebildi. Ve şampiyon oldu oradan sonra. Hı -hı. Hani ya, Geçen seneki Bayern Münih ile bu seneki Bayern Münih arasında... Ne kadar fark var emin değilim. Yani aynı makine düzeni yine işlemeye devam ediyor. Biraz ama daha fazla fark var. Belki de hani birlikte oynamanın getirdiği şeyler. Ee, ama oyun anlayışı olarak çok da fark olmadığını düşünüyorum ben. Oysa Arsenal takımı e, geçen seneden sonra bayağı bir e, atılım yaptı. Hani Masit Özil transferi burada en başta. Yani geçen sezon gol avarajıyla yani beraber kalarak elenen Arsenal bu sene Mesut Özil faktörüyle belki de bir sürpriz yapabilir. Bu da yılın sürprizi olur herhalde. Bayern neler e tabii ki yani ve Mesut Özil Guardiola karşılaşması olacak bir yandan da hani ha, evet. düşündüğünde yani. Real Madrid'de iken Mesut Özil Guardiola'nın yönettiği Barcelona'ya karşı birçok kez maça çıktı. Yani bir tek Manchester City'ye yenildi Bayern Münih. Bayern Münih de 3-2 son maçta yenildi ama yani Arsenal'de Manchester Manchester City'ye yenildi 3-2. Evet. Yani. bir ortak yönünde de böyle ortaya çıktı. Ee, geç, geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından. Berminic'de en çok gol atan 3. takım Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. 17 golü var. Ee, yani herkesin gol atabildiği bir takıma sahipler. Özellikle Robin muhteşem bir sezon başlangıcı yaptı. Ribery'in de e, bu sene büyük ihtimalle artık alması beklendiği üzere e, altın top ödülünü alabilir. Evet. Yılın futbolcusu olabilir. Geçen sene takımıyla yaptığı kazandığı başarılarla birlikte bunu söyleyebiliriz. Kısaca diğer eşleşmeleri de söyleyelim. Bir müzik yani, arasına gidelim. Evet kısaca Şalke ee, e Real Madrid elendi e eşleşti. E e eşleşti. Julian Draxler e belki de geleceklik takımına karşı oynayacak orada diyebiliriz. Olympiakos Manchester United var. Bence Manchester United e bu turun kazananı oldu kura günü. Evet. E en kolay kura diyebiliriz herhalde. Her ne kadar yani Olympiakos mitroğlu ile bir yerlere gitmeye çalışsa da ve ligde 8 puan farkla lider olsa da ...Manchester'a karşı işleri zor gibi. Leval kuzen ve Paris Saint-Germain eşleşmesi de aslında Paris takım Hı. açısından bir kolay eşleşme denilebilir. Yani denilebilir. Başka İbrahimovic etkisini... Tabii tabii. ...unutmamak lazım ne kadar. Angelotti'nin ardından biraz Laurent Blanc'la e, şaşırsalardı rotalarını. E, Dortmund. Zenit Dortmund var. Evet. O da Dortmund şu anda son 5 maçında sadece bir galibiyet elde etse de Dortmund Zenit'e karşı şansı var tabii ki. Milan-Atletico Madrid eşleşmesi de sanırım Ortada, en mi? çok eğlence, e, eğlence vadeden maçlardan bir tanesi olacak. Hı -hı. Atletico Madrid evet. hakkında şöyle bir şey demek istiyorum. 24 maçı çıktılar sezon başından beri toplam 59 gol attılar ve sadece 13 gol yediler. Şampiyonlar Ligi'nde 3, ligde 9 gol yediler. Bu tempoyu ne kadar götürebilecekleri şüpheli bence Atletico Madrid'in. E, ligde, Kupa'da ve e, Şampiyonlar Ligi'nde sürekli kazanmaya zorunda olan bir takım var ve e, kadro derinlikleri bir Real Madrid kadar değil maalesef. E, belki ligin ilerleyen döneminde e, formları düşebilir. Bu da Milan'a bir avantaj olabilir. Belki tam tersine Atletico Madrid için Bel aslında artı olarak geri dönebilir. Yani ligi artık bırakalım. Belki de tabii ve, o da olabilir. E Şampiyonlar Ama Ligi'ne devam edelim de olabilir. Bırakmak Fakat tam bırakmak emin değilim aslında. Evet yani bir de öyle bir Real Madrid Barcelona hegemonyasını yıkma hı hı. şansları da var bu sene. Ve bence o şansla bayağı yüksek. Ve, çünkü evet. en iyi sezonlarından birini geçiriyorlar. Aynen öyle. Ve aynısı aslında Arsenal için de geçerli. Yıllar sonra Premier Ligi kazanma şansları var. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı e, ihmal edebilirler belki de. Belki de öyle. Manchester United'la alakalı bir parça evet. çalacağız şimdi. Tamam. <gülüyor> ee, 92 sınıfı isimli bir film e, çıktı. 29 Kasım'da. Class of 92 diye. Manchester United'ın 92 e, yılında takımda bulunan ve uzun sürelerde takım başarılar kazandıran jenerasyonun anlatan belgesel filmlerden bir tanesi futbol kültürüne kazandırılmış oldu. Şimdi e, o filmin Sun Train'den bir kısmını da dinleyebileceğiz. Vaktimiz nedeniyle All The Young isimli grup söyleyecek. You and I. Evet Açık Dergi efektif pas programı devam ediyor. All the Young'dan dinledik You and I adlı parçanın bir kısmını Class of 92 92 sınıfı isimli filmin centreydi. Bu film Manchester United'ın 92 jenerasyonunun bir araya geldiği ve takımı e, şampiyonluklara, başarılara götürdüğü e, yılların belgesel filmi, futbol filmi 29 Kasım'da gösterime girdi. ...güzel bir filme benziyor. Yakın zamanda daha uzun kısmını... ...izleyeceğim. İzleyelim. Hatta hep beraber kısmet olursa. Evet. Diyerek... ...programın sonunda... ...son kısmında... ...Antonio Conte'nin açtığı bir... <gülüyor> ...tartışmaya gideceğiz galiba. UEFA Avrupa Ligi... ...eşleşmeleriyle birlikte programın ilk kısmında da... ...Şampiyonlar Ligi... Tartışmalarını, ...eşleşmelerini tartışmıştık. Antonio Conte'nin yaptığı açıklama... <gülüyor> Sanırım. Ya da e, bir makalede yer alan tartışma diyelim ona. Yani, İtalya, futbolu, İtalya futbolu düşüşte. Çöküşte resmen. Çöküşte hatta. Hani 2006'da... Yani İtalya futbolu zaten 2000'lerin başından beri aşağı doğru bir trend gösteriyordu. 2006'daki o... E, Çike skandalıyla iyice dibe vurdu. Hani Dünya Kupası belki bir motivasyon mu olacaktı? Olmadı. Ve İtalyan futbolu aşağı doğru serbest düşüşünü sürdürüyor. Evet. Hem taraftar hem de şike olaylarıyla birlikte bugün... oldukça olumsuz şeyler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan Aynen öyle. Futboluna. Hala devam ediyor. Ha, ve bugün bir İtalya Ligi'ndeki bir maçı izlemek e, zulüm gibi bir şey. Yani bir ligin kalitesini belirleyen e, o ligdeki orta alt takımların birbirleri oynadıkları maçların izlenebilitesi. Yani bugün İngiltere Ligi'nde Atıyorum Swansea Norwich maçını izlemekinin vereceği keyifle İtalya'daki işte Livorno-Katanya maçını izlemenin vereceği keyif bir değil. Ve İtalya Ligi'nin seri A'nın değeri gittikçe düşüyor. Bu düşüş 2011'de kendini çok e, üzücü bir şekilde gösterdi İtalya adına. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne olan 4 biletleri 3'e düştü. O hakkını Almanya'ya hmm. kaybetti ve dördüncü en başarılı lig haline geldiler. Ve bu senede bir rekor kırdılar. E, 1999 yılından beri ilk kez. Şampiyonlar Liginde üst tura sadece bir İtalyan takımı çıktı. O da Milan az önce bahsettiğimiz Hı -hı. gibi. Ee, yani son 16'da sadece bir İtalyan var. Bir, bir, bir, bir dönem bütün Avrupa'yı kasıp kavuran İtalyanlar bu sene Europa Ligi'ye talim şekilde evet, devam ediyorlar. Şampiyonlar Ligi'nden e, UEFA Ligi'ne, Ligi Avrupa Ligi'ne transfer Hı -hı. olan 3 takım, 2 takım var. Juventus ve Napoli. Napoli evet. Ee, Napoli Swansea ile eşleşti mesela bak de Swansea demişken <gülüyor> güzel bir e, maç hmm. o vaat ediyor. Ama işte Napoli. Lazio Trabzonspor'un elediği takım ya da Hı -hı. Ilk, elediği değil de geçtiği İkinci. grup aşamasında diyelim. Ludo razgard'la eşleştiler eşleştiler. Fiorentina evet. SBR ile eşleşti bir Danimarka takımı. Sa Juventus ise <gülüyor> Trabzonspora denk geldi. Evet. Enteresan bir şekilde ve bugün e, ilginç bir haber okudum. Şubat ayında Türkiye'ye çok kar yağıyor ortalamalara göre. E, Trabzon maçında kara dikkat etmesi lazım. Juventus'un diye bir e, meteoroloji <gülüyor> bilimi, bilimcisi e, böyle bir açıklama yapmış. Ya, tabii yani... Juventus'un kara talihi. Hem Türkiye hem kar. <gülüyor> yani Bizi böyle biliyorlar. E, karlı bir ülke olarak biliyorlar ama e, Trabzonlardan da şöyle bir açıklama geldi. Bizde kar yok, bize rahatça gelebilirsiniz diye bir açıklama geldi. Şimdiden <gülüyor> garanti etmişler. Aynen öyle. <gülüyor> Bakalım nasıl bir eşleşme olacak? E, UEFA finalinin Torino'da, yani Juventus'un evinde olacağını da belirtelim. Yani normalde Juventus gibi takımlar bu kupaya pek ehemmiyet vermeyebilir ama hani bu motivasyon da var şimdi Juventus adına. Evet. E, bu Trabzon için hakikaten felaket bir kura oldu. Hem de belki Antonio Conte'nin bir Avrupa kupası kaldırarak kariyerine evet. böyle bir artı değer katma ihtimalde hem onu hem de oyuncuları üstelik, ayrı bir şekilde motive edebilir. Üstelik Juventus'un kadrosunun genişliği e, Şubat ayında kendisini çok daha iyi bir futbol sergiler hale getirebilir ama Hı. Trabzon'da o genişlik maalesef yok. Yani şu anda olsa eşleşme belki bir ihtimal ama o zaman Juventus çok daha farklı olacak maalesef. Belki Trabzonspor yerli transferler yaparak e, Avrupa Ligi'nde oynamayan belki de Avrupa Ligi'nden elenen e, takımların yabancı oyuncularını Hı. alabilir ya da pardon şampiyonlar, şampiyonlar liginden diyecektim ee, böyle bir ihtimalleri de var ama bakalım ne yapacak Trabzonspor işleri zor bu aslında bunu da konuşmak gerekiyor bence bu kura sistemi ne kadar adil evet yani şampiyonlar ligini üçüncü bitirmiş Juventus ve grubunda nağmalup bir Trabzonspor var. Öte yandan Lazio'yu, grup ikincisi Lazio, Ludogorets adındaki Bulgar takımıyla şaşırıyor. Yani daha basit bir eşleşme olamazdı Lazio adına. Lazio'lular <gülüşmeler> herhalde seviniyordur. Şu iyi ki ikinci olmuşuz demişlerdir. Yani, yani, muhtemelen diyorlardır. Mutlum, ee, bu UEFA kupasına grup düzene geçildiği ilk dönemlerde e, şampiyonlarla gelenler direkt olarak seri başı kabul ediliyordu. Hı hı. E, şimdiki yeni düzende şampiyonlarla gelen 8 takım 4 seri başı, 4 seri başı olmayan şeklinde ayrılıyor. da seri başı olmayanlardan bir tanesi şu anda. Anladım. Peki programı tamamlarken Twitter adreslerimizi hatırlatalım. Twitter.com, Efektif pas ve Facebook'taki... E, adresimizden efektif pas'tan takip edebilirsiniz. Program kayıtlarını da efektifpas.job'da eee sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Volkanır, Ben Utku, Yöker Küçük. Haftaya görüşen de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Efektif pas